Nazar et, düşün, tefekkür eyle. Bir saat tefekkür, hakkın kudretini, Allah'ın sana atını sunu ilahi tefekkür. Yoksa şeytanları değil. Bir saat altmış sene nafile ibadetin Allah'a daha sevgilidir. Nafile ibadetler, farzlar ayrı, farzın kendi bir şeyi tutmaz. Kulluk vazifem ve farz, kurtaramasın paçayı.